Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min enfusina ve min seyyiati amalina Men yehtedillellahu fela mudillele ve men yudlil fela hadiye Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulühu Ama ba'd Fe inne hadîs hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesethuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin fınar. <gülüyor> Allah azze ve celle izin verirse önce ehli sünnet akidesini açıklayacağız. İslam ümmetinin bugün içinde bulunduğu bu bölünmüşlük ve çekişme hali, bununla beraber mevcut her grup ve cemaatin kendi metoduna çağırması ve kendi cemaatini hak yol üzere görmesi, insanların düştükleri bu keşmekeş içinde ne yapacaklarını, kime uyup kimi örnek alacaklarını bilemez halde inançlarını yitirme noktasına gelmiş olmaları bize Sahabe ve tabiinin dönemindeki ölmüş Müslümanların akidesini Açıklama ihtiyacı hissettirmektedir Fakat gerçek İslam'ın Tamamen yok olduğunu söyleyemeyiz Zira Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Ümmetimden bir grup Allah'ın emri Yani kıyamet gelinceye kadar Hak üzere muzaffer olmaya devam edecek Onları desteksiz bırakanlar Ve onlara muhalefet edenler Onlara bir zarar veremeyeceklerdir Buyurmuştur Bu e, Müslim tarafından rivayet edilmiştir. İşte bu noktada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği İslam'a sarılan sahabe, tabi'in ve etba'ud tabi'in neslinde örneği görülen bu topluluğu fırkatun naciyeyi yani kurtuluşa eren fırka ve tayfetül mensurayı yani Allah Azze ve Celle'nin yardımına mazhar olan tayfeyi tanımamız gerekmektedir. Selefi Salihi'nin Allah onların hepsinden razı olsun doğal bir uzantısı olan bu grup ehl sünnet ve cemaat olarak da anılır. Akide, akt kökünden gelmektedir. Ee, kelime manası, düğüm, sağlamlaştırmak, kıvamına getirmek, sıkıca bağlamak anlamlarına gelir. Terim olarak da, yani ıstavahdaki manası ise, içerisinde hiçbir şüphenin bulunmadığı kesin inanç demektir. Selef ise, sözlükte geçen, Önceden olan, önde olan demektir. Önde geçen hakkında selefe şey o selefen yani o şey öne geçti denilir. Selef geçmiş cemaattir. Allah Azze ve Celle Zuhruh suresinin 56. ayetinde onları sonradan gelenlerin geçmişi yani selefi ve bir ibret örneği kıldık buyurmuştur. Yaşça ve faziletçe sizden önde olan babalarınız ve dedeleriniz sizin selefinizdir. İşte bu nedenle ilk Müslümanlar selefi salih olarak isimlendirilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi ve güzel bir şekilde onlara tabi olanlar bu ümmetin selefidirler. Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabını ve onlara güzel bir şekilde uyanların davet ettiği şeyin benzerine davet eden herkes de selefin yolu üzerindedir. İmanlarındaki sadakatleri ve ibadetlerindeki ihlasları nedeniyle onlar kendilerine uyulmaya en layık olan insanlardır ki Allah'u Teala İslam mesajının tüm yeryüzüne tebliğ için onları seçmiştir. Selefi Salihinin imamı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ihtilaf halinde başvuru kaynakları Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 59. ayetinde eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Yani onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir buyulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra selefin en hayırlısı sıdk ve ihlas üzere dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden alan sahabe-i kiramdır. Allah azze ve celle onları Ahzab suresinin 23. ayetinde şöyle vasf ediyor. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Selefi salihe uyan ve onların metodunu takip eden diğer dönemlerdeki Müslümanlara da Selefe nispet olarak Selefi denilir. Selefi salihinin akidesinin uyulmaya en layık oluşunun sebebi genelde tüm Müslümanların Özelde de alimler ve davetçilerin saflarını birleştirmelerinin yegane yolunun bu akideye sahip olmalarıdır. Selef itikadının dayanağı Allah Azze ve Celle'nin vahyi, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın sünneti ve sahabe kiramdan oluşan ilk Müslümanların yoludur. Bunun dışındaki bir birlikteliğin akıbeti Müslümanların bugün şahit olduğumuz ayrılık ve başarısızlık hallerinden başkası olamaz. Allah Azze ve Celle Nisa Suresinin 115. Ayetinde Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir buyurulmuştur. Selef yolu Müslümanı Dolaysız olarak Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve ve onların sevgisine bağlar. Zira selefin itikadının kaynağı hevanın oyunlarından ve kısıtlı insan aklının kusurlarından uzak olarak Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarına dayanır. Bu akide gayet kolaydır. Anlaşılır bir akidedir ve nettir. Selef itikadını benimseyen kimse şüphe, vehim ve şeytanların vesveselerinden uzaktır. Çünkü bu akideye inanan bir kişi bu ümmetin peygamberinin, ashab-ı kiramının, Allah hepsinden razı olsun onların, onların gösterdiği yol üzerinde yürür. ehl sünnet vel cemaat itikadi, ameli ve ahlaki konularda, Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih, e, sahih sünnetinden dayanak edindikleri sabit ve açık usullere göre hareket etmişlerdir. Ehli sünnet dinin ana esaslarına dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanan kaidelere bağlıdır. Dini konularda kimsenin kendi görüşlerine göre icatlarda bulunup onu dinden bir şey olarak takdim etme hakkı yoktur. Ehli sünnet şer'i naslara sarılarak bidatlerden kaçınmıştır. Ehli sünnet ve cemaat dinin ana esasları olarak bağlı olduğu as asıllar şu şekilde e, sayılabilir. İmanın şartları Allah'a, meleklerine, Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplara, gönderdiği peygamberlere, ahiret gününe iyi ve kötü yönleriyle yani hayrı ve şerriyle kadere inanmaktır. Bu konuda Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 177. ayetinde şöyle buyurmuştur. Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a ahiret gününe kitaplara peygamberlere inanır. Ve yine Bakara Suresinin 285. ayetinde peygamber ve müminler Rableri Rableri tarafından peygambere indirilene iman etmişlerdir. Onların hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etmişler. Allah'ın peygamberlerinin hiçbirini diğerlerinden ayırmayız demişlerdir. Ve Kamer suresinin 49. ayetinde de muhakkak ki biz her şeyi belli bir kaderle yarattık buyurulmuştur. İman kalp ile inandığını dil ile söylemek, yaptığın amellerle de onu doğrulamaktır. Allah'a ve peygamberine itaat etmekle bu iman artar, onlara isyan etmekle de azalır. Allah Azze ve Celle Enfal Suresinin 2-4. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. ''Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanlarını artırır ve sadece Rablerine güvenirler.'' Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah'ın yolunda harcarlar. İşte gerçek müminler onlardır. Nisa suresinin 136. ayetinde de Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eder, iman etmezse muhakkak ki doğru yoldan uzaklaşmış ve sapıklığa düşmüş olur buyrulmuştur. İman dil ile söylemek, Allah'a dua etmek, onun ismini, sıfatlarını zikretmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, Kur'an okumak ve buna benzer şekilde amellerde bulunmak ile olur. İman kalp ile inanmaktır. Allah'a yaratma, yönetme, öldürme, diretme, fayda ve zarar verme gibi rububiyeti ile alakalı konularda onu birleyerek kulluk etmektir. Yine Allah Azze ve Celle'ye ondan başkasından yardım istemeden, ondan başkasına adak adamadan başkasıyla tevessülde bulunmadan, ondan gayrısından uluhiyeti hak edecek şekilde korku duymadan ve ümit etmeden ile alakalı konularda kulluk etmektir. Bunun yanı sıra kendisine ait isim ve sıfatlarında ise tevhilsiz yani manasını saptırmadan, teşbihsiz yani yaratılmış herhangi bir şeye benzetmeden, teklifsiz yani işte şu şekildedir demeden, ve ta'tilsiz yani manalarını iptal etmeden ibadeti sadece ona haskılarak inanmaktır. İşte ancak bu üç tevhidi kamil manada yerine getiren kul Rabbini kamil manada birlemiş olabilir. Böylece iman kelimesinin içine Allah'ı sevmek, ondan korkmak, hata yapıldığında ona dönmek, ona tevekkül etmek gibi kalbe ait bazı ameller de girer. İslam'ın şartlarından olan namaz, oruç, zekat, hac, Allah yolunda cihad etmek, onun rızası için ilim talep etmek gibi vücut azalarıyla yapılan işlerde yine iman kelimesinin kapsamına girer. Allah Azze ve Celle Enfal Suresinin 2. ayetinde Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman onların imanlarını artırır buyurulmuştur. Yine Fetih Suresi 4. ayetinde İmanlarına iman katmak için müminlere, kalplerine huzur ve sükunet indiren odur buyrulmuştur. İman kulun yapmış olduğu ibadet ve taatlerle artar ve yine ibadet ve taatlerdeki eksiklikle azalır. Günahlar imanın azalmasında oldukça etkili bir rol oynar. Eğer işlenilen günah büyük şirk ya da küfre götüren bir şey değilse... O zaman imanın kemalatı kaybolur, güzelliği ve safları bozulur ve zayıflar. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 48. ayetinde şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, affetmez, bunun dışındaki her şeyi diledi kimse için affeder. Ve yine Tbe suresi 74. ayetinde. Onlar söylemediklerine dair Allah'a yemin ettiler. Halbuki onlar kendilerini kafirliğe götüren sözü söylediler ve Müslüman olduktan sonra küfre girdiler kafir oldular Peygamber aleyhissalatü vesselamda Buhari ve Müslümin rivayet etmiş oldukları hadis-i şerifte zina eden zina ederken hırsız hırsızlık yaptığı sırada içki içen de içki içerken iman üzere değildir buyurmuştur Allah'a imanın gerçekleştirilmesi şu şekilde olur ilk olarak bu evreni yaratan O'na sahip olan, O'nu yöneten, yarattıklarına rızık veren, öldüren, dirilten, fayda ve zarar veren tek bir Rabbin olduğuna, tek başına dilediğini yaptığına, dilediği şekilde hüküm verdiğine, dilediğini aziz ve üstün kıldığına, dilediğini de hakir ve zelil kıldığına, her şeye gücü yeten, yerlerin ve göklerin ve içindeki her şeyin sahibi olduğuna inanmakla olur. O her şeyi bilir ve O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün işler ona aittir ve bütün hayırlar da onun elindedir. Onun yaptığı işlerde hiçbir ortağı, yardımcısı yoktur. Bütün yaratılanlar, melekler, insanlar ve cinler onun kullarıdır. Onun isteğinin, gücünün ve mülkünün dışına çıkamazlar. Onun fiilleri herhangi bir şekilde sayılmaz ve sınırlandırılamaz. Bu özelliklerinde de bir ortağı olamaz. Kimse böyle bir hakka sahip değildir ve Allah'ın dışında hiç kimseye bu özelliklerden biri dahi nispet edilemez. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 21-22. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Umulur ki onun azabından korunmuş olursunuz. Yeryüzünü sizin için bir döşek, yüzünü de bir bina kılıp gökten su indirip onunla size rızık olarak mahsuller çıkaran da odur. Ve yine Ali İmran suresinin 26. ayetinde Ey Muhammed de ki mülkün sahibi olan Allahım mülkü dilediğine verir dilediğinden o mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz ve izzetli, dilediğini de zelil edersin. Hayrın hepsi senin elindedir. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter buyurulmuştur. Hud suresinin 6. ayetinde de yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Allah her canlının hayattayken yerleştiği, ölümünden sonra da konulacağı yeri bilir. Her şey apaçık bir kitapta kayıtlıdır. Ve Araf suresinin 54. ayetinde de Bilesiniz ki yaratmak ve emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir buyurulmuştur. İkinci olarak Allah'ın en güzel isimlere ve en kamil sıfatlara sahibi olduğuna, bu isim ve sıfatlarda tek olduğuna ve ortağının bulunmadığına inanmalıdır. Allah Azze ve Celle bu isim ve sıfatların bir kısmını kitabında ve son peygamberi Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetinde belirtmiştir. Eksiklik ve noksanlıktan uzak olan Allah Azze ve Celle, Araf suresinin 180. ayetinde şöyle buyuruyor. En güzel isimler Allah'ındır. Allah'a bu isimlerle dua edin. Onun isimlerini değiştirmeye, manalarını bozmaya çalışanları terk edin. Onlar ileride bu yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde Buhari ve Müslümin ittifakla rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyuruyor. Allah subhanahu ve teala'nın 99 tane ismi vardır. Kim bunları hakkını vererek sayarsa cennete girer. O tektir, tek olanı sever. Bu itikat iki büyük temel üzerine bina edilmiştir. Birincisi ispattır. Allah azze ve celle'nin her türlü eksiklik ve noksanlıktan uzak, Yarattığı varlıklara herhangi bir şekilde benzerliği ve ortaklığı bulunmayan ismi ve sıfatları vardır. Eksiklik ve noksanlıktan uzak olan Allah'ın Hay diye bir ismi vardır. Hay, diri ve ölümsüz manasına gelir. Ve yaşama sıfatı bu isim içerisinde saklı bulunmaktadır. Bu sıfat eksiksiz ve noksansız bir biçimde Allah'ın yüceliğine uygun olacak bir şekilde Allah'a bir sıfat olarak verilmesi farzdır. Çünkü bu sıfat yani yaşama sıfatı devamlı ve eksiksiz bir biçimdedir. Bu sıfatlar içerilerinde kemalata ait her türlü özelliği barındırırlar. Allah'ın hiçbir sıfatı yokluk yani yoktan var olma ya da kaybolmak veya yok olmak sonradan zuhur etmek gibi mana olarak eksiklik ifade eden bir özelliğe sahip değildir. Bunlar mahlukata ait sıfat ve özelliklerdir. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 255. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah kendisinden başka hakkıyla tapılacak bir ilah olmayan, daima diri ve yarattıklarını koruyup idare edendir. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. İkincisi nefidir. Bu esasların ikincisi. Allah Azze ve Celle uyku, zayıf düşme, cahillik, zulmetmek ve benzeri gibi eksiklik ve noksanlık belirten bütün sıfatlardan ve yakıştırmalardan da beridir, münezzehtir. Muhakkak ki o yarattıklarından hiçbirine benzemez, o bundan beridir, uzaktır. Allah'ın ve onun Resulünün, Allah'ın hakkında nefret ettikleri, uygun görmedikleri her sıfatın, her özelliğin aynı şekilde nefret edilmesi gerekir. Çünkü Allah kendisinden nakıt sıfatları nefret etmiş, buna karşılık bunların zıttı olan kamil sıfatları ispat etmiştir. O uyuma ve dalgınlığı nefret etmiş, bunun kamil manada zıttı olan diriliği yani el sıfatını kendisi için ispat etmiştir. Zira uyku ve dalgınlık kamil manada dir, diri olmanın zıttıdır. Yorgunluğun yani lugub, lugubun, kamil manada kadir olmanın yani el-kadir olmanın, sıfatının zıtlı olduğu gibidir bu. Yani Allah için her sıfat ispat edildiğinde o sıfata dair kemalat da Allah için ispat edilir ve nakıslık eksiklik ise Allahu Teala'dan nefh edilir. Yine Allah yaratılmışlara benzemekten de nefh edilir. Onun sıfatlarına bu şekilde iman etmek her Müslümanın üzerine farzdır. Bu şekilde iman etmesi gerekmektedir. Allah'ı bütün eksik sıfatlardan tenzih etmek, uzak kılmak bu şekilde olmalıdır. Çünkü Allah kamildir. Geri kalan her şey noksandır, eksiktir. Allah Azze ve Celle Şura Suresinin 11. ayetinde ''O'nun herhangi bir benzeri yoktur ve O çokça ve her şeyi işten ve görendir.'' Fusület Suresi 46. ayetinde ''Rabbin kullarına karşı asla zulmedici değildir.'' Fatır Suresi 44. ayetinde ''Göklerde ve yeryüzünde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz.'' Meryem suresi 64. ayetinde Senin Rabbin unutucu değildir. Ve Kaf suresi 38. ayetinde de Şüphesiz biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri 6 günde yarattık da bize hiçbir yorgunluk, lugub dokunmadı buyulmuştur. Allah'ın isimlerine, sıfatlarına ve yaptığı fiillere iman etmek onu tanımada, ibadet etmede en birinci ve en önemli yoldur. Çünkü Allah Dünya hayatında kullarından kendisini görebilmelerini gizlemiş ve onlara Rableri ve mabutları olduğunu bildirmiş, kendisini tanıyabilmeleri için ilmi bir kapıyı, isim ve sıfatlarını açık bırakmıştır. Ona bu doğru ve selim bilgiyle ibadet edilir. Abid kul onun vasıflandırılmış haline kulu kader. Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen kimse ise mevcut olmayan varlığa bulunmayana ibadet ederler. Allah'ı yaratılmış herhangi bir şeye benzeten ise sanki bir puta tapar. Müslüman bir şahsiyet ise tek olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin ona ihtiyaç duyduğu, doğurmamış ve doğrulmamış ve bir de olmayan Allah'a ibadet ederler. Allah'ın güzel isimleri ispat edilirken şu hususlara dikkat etmek gerekir. Birincisi, herhangi bir çoğaltma veya eksiltmeye gidilmeden... Kur'an ve sünnette geldiği gibi bütün güzel isimlere iman etmek gerekir. Allah Azze ve Celle Haşir suresinin 23. ayetinde şöyle buyuruyor. O öyle bir Allah'tır ki kendisinden başka hakkıyla tapılacak hiçbir ilah yoktur. Hükümrandır, mülk onundur, eksik ve noksan sıfatlardan münezzehtir. Selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, her şeyden üstündür. İstediğini zorla yaptırır, büyük olan mütekebbirdir. Allah, müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir, beridir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da sünnetinde e, hadisinde şöyle buyurmuştur. E, kendisi bir adamın, Ey Allah'ım, muhakkak ki hamdin her türlüsü senin içindir. Senden başka hakkıyla tapınılacak bir mabut yoktur. Sen kullarına ihtiyaçlarını bolca verensin. Yeri ve göğü hiçbir benzeri olmadan yarattın. Ey yücelik ve kerem sahibi, diri ve kullarını koruyup gözeten Rabbim dediğini işitti. Ee, Allah'a ne ile dua ettiğini biliyor musunuz? diye etrafındakilere sordu Allah Resulü Onlar da Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki o Allah'ın en büyük ismiyle yani ismi azam ile Allah'a dua etmiştir. O öyle bir isimdir ki kim onunla dua ederse Allah onun duasını kabul eder ve istediğini verir buyurmuştur. Bunu Ebu Davud Ahmed bin Hanbel ve Taberani e, Mucemüs Tahir'de rivayet etmişlerdir. İkincisi, sadece Allah'ın kendisine isim verebileceğine, başka birisinin ona isim veremeyeceğine ve onun zatını bu isimlerle övdüğüne, bu isimlerin yaratılmamış, sonradan ortaya çıkmamış olduğuna iman etmektir. Üçüncüsü, Allah'ın isimleri hiçbir şekilde eksiklik ve noksanlık bulunmayan, kemallik noktasında zirveye ulaşmış manaları içerisinde barındırır. Bu manalara, Allah'ın isimlerine iman etmek farzdır, vaciptir. Dördüncüsü, bu isimlerin delalet ettiği manalara herhangi bir değişiklik yapmadan, bozmadan, hükmünü iptal etmeden saygı ve ihtiram göstermek vaciptir. Beşincisi, bu isimlerin gerektirdiği hükümlere, ahkama ve bunun üzerine bina edilen fiillere ve sonuçlara iman etmek gerekir. Bu zikredilen sonuçların daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak için, Allah'ın semi yani çokça işten, her şeyi işten ismini şu hususları göz önünde bulundurarak örnek olarak ele alalım. Semih ismi Kur'an'da ve sünnette geçtiği gibi Allah'ın bir ismi olduğuna iman edilir. Bu ismi kendisine Allah'ın verdiğine, bu ismi Allah'ın telaffuz ettiğine ve kitabında indirdiğine iman edilir. Semih isminin yani çokça her şeyi işten, işten sıfatının içinde bulunduğuna, bu sıfata sahip olduğuna inanılır. İşitme Allah'ın sıfatlarından biridir. Semi isminin delalet ettiği işitme sıfatına her türlü gerekli saygı gösterilir, manası bozulmaz, değişikliğe uğratılmaz ya da iptal edilemez. Allah'ın her şeyi işittiğine, onun işitmesinin bütün sesleri kapsadığına, İman edilir ve bu inanç üzerine bina olarak Allah'tan korkulur, sakınılır ve onun bizi gözettiğine iman edilir. Bilinir ki Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Allah'ın sıfatlarını ispat ederken şu hususlara dikkat edilmelidir. Birincisi Kur'an ve sünnette varid olan Allah'a ait her sıfat gerçek manası üzerine bırakılır. Değişikliğe ya da manasını iptale gidilemez. İkincisi Allah'ın bütün sıfatlarının eksiklik ve noksanlıktan uzak olduğuna, bu sıfatların hepsinin en kamil bir şekilde olduğuna tam bir şekilde iman edilir. Üçüncüsü Allah'ın hiçbir sıfatı yaratılmışların sıfatına benzetilemez. Muhakkak ki Allah'ın fiillerinde ve sıfatlarında bir benzeri yoktur. Allah Azze ve Celle Şura Suresinin 11. Ayetinde O'nun hiçbir benzeri yoktur ve o her şeyi işten ve her şeyi en iyi bir şekilde görendir buyrulmuştur. Dördüncüsü, kulların hiçbir şekilde Allah'ın sıfatlarının nasıllığını, keyfiyetini bilemeyeceklerini, kendisinden başkasının bu sıfatlar hakkında bilgisi olmadığına, buna hiçbir yaratılmış için yol olmadığına tam olarak kanaat getirilmelidir. Beşincisi, bu sıfatların gerektirdiği ahkama ve bunun üzerine bina edilen fiiller ve sonuçlara iman etmek gerekir. Çünkü sıfatlara iman bir kulluktur. Bu zikredilen hususların daha iyi anlaşılması için Allah Azze ve Celle'nin istiva yani bir şeyin üzerine yükselme sıfatını şu hususları göz önünde bulundurarak örnek alalım. Örnek olarak ele alalım. Ee, i̇stiva sıfatına Kur'an ve sünnette varid olduğu için Allah'ın bir sıfatı olduğuna iman edilir. Allah Azze ve Celle Taha suresinin 5. ayetinde Rahman arşın yani tahtın üzerine istiva etmiştir buyrulmuştur. En layık olduğu şekilde istiva sıfatının Allah'a ait olduğuna iman edilir. İstivanın manası Allah'ın tahtının üzerine hakikaten yükselmesi demektir. Ve bu onun celaline en uygun bir şekildedir. Allah'ın tahtı yani arşı üzerine istivası mahlukların istivasına benzetilemez. Çünkü Allah'ın tahtına bir ihtiyacı yoktur. Ama mahlukların, yaratılmışların üzerlerine istiva ettikleri şeylere ihtiyaçları vardır. Allah Azze ve Celle onun bir benzeri yoktur ve o her şeyi işten ve görendir buyurmuştur. Şuara e, Şura Suresinin 11. ayetinde Yaratanın istivasının nasıllığını düşünmek, bu konu hakkında araştırma yapmamak gerekir. Çünkü bu gaybi bir meseledir ve istivanın niceliğini, keyfiyetini sadece Allah Azze ve Celle bilir. Allah'ın bu sıfatına inanç ise Allah'ın büyüklüğünün ve yüceliğinin ispatına delalet eden, O'nun yükselmesi, yücelerde olması hükmünün üzerine kalpler O'na doğru yönelir. Bu tıpkı secdedeki birinin, ''Subhane Rabbiyel Ala'' yani en yüce olan Rabbimi eksikliklerden ve noksanlıklardan tenzih ederim demesi gibidir. Üçüncü olarak, kulun gizli ve açık bütün ibadetleri tek olarak sadece Allah'a yapılması gerektiğini, sadece O'nun bunu hak ettiğine inanması bu şekilde bilmesi gerekmektedir. Allah Azze ve Celle Nahil suresinin 36. ayetinde şöyle buyuruyor. Muhakkak ki biz her ümmete, her topluluğa Allah'a ibadet etmeleri ve kendilerini Allah'ın yolundan saptıran, alıkoyan, onun dışında ibadet edilen her şeyden, tağuttan uzaklaşmaları, sakınmaları için bir elçi, peygamber gönderdik. Muhakkak ki her peygamber kavmine şöyle demiştir. Araf suresi 59. ayetinde belirtildiği üzere Allah'a ibadet edin ondan başka sizin, sizin için bir ilah yoktur. Ve yine Begine suresinin 5. ayetinde onlar dini sadece Allah'a has kılmak ve sadece ona ibadette bulunmakla emrolunmuşlardır. Buhar ve Müslim'de şöyle bir hadis rüa edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a Allah'ın kulları, kulların da Allah üzerindeki haklarını biliyor musun? dedi. Bunun üzerine Muaz radiyallahu anh olarak Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Yani ona ortak koşmadan ibadet etmeleridir. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise ...kendisine ortak koşmayana azap etmemesidir. Hakiki gerçek ilah kalbin ona eğildiği, onun sevgisiyle dolduğu, sadece ondan ümit ettiği, ondan istediği, sadece ondan yardım dilediği korktuğu ilahtır. Allah Azze ve Celle Haç suresinin 62. ayetinde böyledir. ''Çünkü Allah hakkın ta kendisidir.'' Onun dışında taptıkları ise batıldan başka bir şey değildir. Muhakkak ki Allah yücedir, büyüktür buyrulmuştur. Şu hususlar dikkate alındığında tevhidin önemi açıkça ortaya çıkar. Birincisi tevhid yani Allah'ın her şeyde, rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında birlenmesidir. E, bu dinin amacı, başlangıcı, sonu gizli ve aşkar olanıdır. Ve bütün peygamberlerin ortak davetidir bu tevhid. Allah'ın selamı bütün peygamberlerin üzerine olsun. Bu tevhid sebebiyle Allah azze ve celle bütün her şeyi yaratmış, peygamberler kitaplar göndermiş, insanlar kafir ve mümin iyiler ve kötüler olarak ikiye ayrılmışlardır. Sorumluluk sahibi herkesin üzerine düşen ilk vacip tevhid inancıdır. Kul İslam dinine bu tevhid ile girer ve dünyadan en son olarak bu tevhid ile çıkar. Tevhidin tasdiki ve sabitleştirilme şekli e, şöyle olur. Şirk, masiyet ve bidatlerden arındırılması, saflaştırılması ile tevhid insanda sağlamlaşır, tasdiklenmiş olur. Bu iki kısma ayrılır. Birincisinin yapılması vacip, diğerinin yapılması ise menduptur. Yapılması vacip olan kısımda üç şekilde olur. Birincisi Tevhidin zıptı olan şirkten arındırılmasıyla, ikincisi bidatlerden tevhidin arındırılmasıyla, bu da eğer bir bidat küfre götürüyorsa tevhidin aslına zarar verdiği için, eğer bidat küfre götürmüyorsa kemalatına zarar verdiği içindir. Üçüncüsü, tevhide zarar veren ve ecrinden azaltan günahlardan tevhidin arındırılmasıyla olur. Yapılması hoş görülmüş, tavsiye edilmiş, yani yapılması mendup olan kısmının örnekleri ise şu şekilde sayılabilir. İhsan mertebesinde yani Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek, bu olgunluğa ve kemalata ulaşmak, yakın mertebesinde tam ve kesin bir inançla ibadet etmek ve bu noktada olgunluğa ve kemalata ulaşmak, Allah'tan başkasına halini şikayet etmeyerek sabırda bulunmak, Allah'tan başka hiçbir kimseden bir şey istememek, bazı kullanılması mübah olan şeyleri Allah'a tevekkül ederek kullanmamak, şifa için dua istememek, ateşle yarayı dağlamak gibi kendisine faydası dokunacak şeyleri yapmamak. Anlatıldığı şekilde sağlamlaştırırsa o büyük şirkten korunmuş ebedi cehennemde kalmaktan emin olmuştur. Ve kim büyük ve küçük şirkten büyük günahlardan da korunursa... Onun için dünya ve ahirette tam manasıyla bir güven vardır. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 48. ayetinde Muhakkak ki Allah şirki, yani kendisine ortak koşulmasını affetmez, bağışlamaz. Fakat bunun dışında her şeyi dilediği kulu için affedebilir, bağışlayabilir. Enam suresinin 82. ayetinde de Allah'a iman edip sonra bu imanlarına şirk bulaştırmayanlar var ya, işte onlar için güvenlik vardır ve onlar hidayet üzeredirler buyurulmuştur. Tevhidin zıttı ise şirk yani Allah'a ortak koşmaktır. Bu da üç kısma ayrılır. Tevhidin aslını bozan, Allah'ın kesinlikle affetmediği büyük şirktir bu kısımların birincisi. Kim büyük şirk üzere ölürse ateşli ebedi kalır. Kulun Allah'a olan ibadetinde ona bir ortak, benzer koşması büyük şirktir. Tıpkı Allah'a dua ettiği gibi ona da dua eder, tevekkül eder, dilekte bulunur, umre yapar, Allah'ı sevdiği gibi onu sever ve korkar. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 72. ayetinde şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılar. Onun konacağı yer ateştir. Zalimler için yardımda bulunacak hiç kimse yoktur. İkinci kısmı. Tevhidin olgunluğunu, kemaliyetini bozan küçük şirk ise Allah'ın dışında bir şeye yemin etmek, gösteriş yapmak gibi büyük şirke götüren sebep olan her türlü vesile bu kısma dahildir. Üçüncüsü, kasıtlar ve niyetlerle bağlantısı olan büyük veya küçük şirk olabilecek gizli şirktir. Mahmud bin Lebit'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Sizin üzerinize en çok korktuğum küçük şirktir Dediler ki ey Allah'ın Resulü küçük şirk nedir? Şöyle buyurdu Riyadır yani gösteriştir Bunu Ahmet bin Hanbel Bezzar Hakim ve Taberani Sahih bir isnad ile rivayet etmişlerdir İbadet Allah'ın sevdiği ve razı olduğu Akide ile alakalı Kalbin ve vücuda ait diğer azaların yapmış olduğu, Allah'a yaklaştıran her türlü fiili yapmaya ve her türlü nehyedilerini terk etmeye verilen genel bir addır. İbadet isminin içerisine Allah'ın kitabında ve peygamberinin sünnetinde bildirdiği her şey girer. İbadetler çok çeşitlidir. İmanın altı şartı korkma, ümit etme, tevekkül etme, arzulama gibi bazıları kalple alakalıdır. Açık ve görünen namaz kılma, zekat verme, oruç tutma, hacca, git, hacca gitme gibi bazıları da vücut azalarıyla alakalıdır. Allah'ın katında ibadetlerin kap kabul olabilmesi için iki esas üzere bina edilmesi gerekir. Birinci esas ibadetin sadece Allah için yapılması. Onun için yapılan bu ibadette başka bir şeye asla pay biçilmemesidir. İşte bu La İlahe illallah" kelimesinin manasıdır. Allah Azze ve Celle Zümer Suresinin 2-3. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki biz sana bu Kur'an'ı hak olarak indirdik. O halde dini sadece Allah'a has kıl. Hiçbir şeyi ona ortak koşma. Ona ibadet et. İyi bilesiniz ki halis din Allah'ındır. Kimsenin bu dinde bir hakkı yoktur. Allah'ı bırakıp ondan başka dostlar edinenler... Biz onlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Muhakkak ki Allah aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda hükmedecektir. Şüphesiz ki Allah yalancı ve kafir olan bir kimseyi hidayete erdirmez. Ve yine şöyle buyurmuştur yine suresi 5. ayetinde. Halbuki onlar dini sadece Allah'a halis kılmak ve hakka doğru meyletmekle emrolunmuşlardır. İkinci esas ise. Yapılan amelin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılmış olması ve onun istediği gibi yapılmasıdır. O amelde herhangi bir eksiltmeye veya fazlalaştırmaya gidilmemesi gerekir. İşte bu da enne Muhammeden Resulullah yani Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir kelimesinin manasıdır. Eksikliklerden beri olan Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey Muhammed de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran Suresi 31. Ayet Ve yine Haşir Suresinin 7. Ayetinde Peygamberin size verdiğini alın ve sizi nehyettiğinden de sakının buyurmuştur. Nisa Suresinin 65. Ayetinde de Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem seçip sonra da verdiğin hükme işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamıyla boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar. Gerçek kulluk, şu iki şey olmadan tam manasıyla sabit olmaz, sahih olmaz. Bu hususların birincisi, tam manasıyla Allah'ı sevmektir. Kulun Allah'a olan bu sevgisini, Allah'ın sevdiği şeyleri kendi sevdiklerinin üstünde tutmasıyla olur. İkincisi, tam manasıyla Allah'a karşı emirlerine ve buyruklarına boyun eğmesi, kendini alçaltması ve yasakladığı şeylerden de kaçınmasıyla olur kulluk tam bir sevgiyle tam bir korku, ümit etme Allah'ın emirlerine huşu ile yaklaşma ve ona zelil olmanın bileşkesidir. kul yapmış olduğu kullukla Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanır Allah kulun sevgi, kendisine üzerine farz kıldığı ibadetler ile yaklaşmasını sever kul ne kadar fazla nafile ibadet yaparsa o kadar çok Allah'a yakınlaşır bu da onun Allah'ın fazlı ve rahmetiyle cennete girmesine sebep olur eksikliklerden münezzeh olan Yüce Allah Araf suresinin 55. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin çünkü o aşırı gidenleri sevmez Allah'ın birliğine şahitlik eden birçok delil vardır kim dikkatle düşünür aklını kullanırsa Allah'ın uluhiyetinde rububiyetinde İsim ve sıfatlarının da birliğine delalet eden birçok delil görür. Buna e, yakini olarak inanır. E, bu delillerden bazıları örnek olarak şu şekilde sayılabilir. Kainatın bu denli büyüklüğü, ince yapısı, çeşitli mahlukatları, üzerinde yürüdüğü e, hatasız, ince nizamı Allah'ın tekliğine ve birliğine delaletidir. Kim aklını kullanır iyice düşünürse bu kanaate varır. Göklerin, yerin Güneşin, ayın, insanların, bitkilerin ve cansız varlıkların yaratılışını düşünen kimse yakini olarak e, bir kamil yaratıcı olduğuna, isim ve sıfatlarında tam bir kemalata sahip olduğuna iman eder. İbadetin sadece ona yapılacağına, sadece onun bunu hak ettiğine kanaat getirir. Eksikliklerden münezzeh olan Allah şöyle buyuruyor. Yeryüzünde insanları sarsmaması için üzerinde sabit dağlar ve doğru yolu bulsunlar diye geniş yollar yarattık. Gökyüzünü karışıklıklardan korunan bir çatı yaptık. Böyle olduğu halde gene de onlar bu delillerden yüz çevirirler. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Bunların her biri belli bir yörüngede yüzmektedir. Enbiya suresinin 31-33. ila 33. ayetleridir bu. Ve yine Rum suresinin 22. ayetinde, Göklerin ve yerin yaratılışı, farklı farklı lisanlarınızın ve renklerinizin oluşu, onun varlığına delalet eder. Şüphesiz ki bunda bilenler için alınacak dersler, ibretler vardır. Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerini çeşitli şeriatlarda göndermesi, onları çeşitli mucizelerle desteklemesi, birliğine, tekliğine ve sadece ona ibadet edilebileceğine birer delil teşkil eder. Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerine indirdiği hükümler, yarattığı kulların neye ihtiyaçları olduğunu, neyin onlar için daha hayırlı olduğunu bilen bir Rabbin varlığına, ondan başkasının böyle hükümler koyamayacağına apaçık delalet eder. Allah Azze ve Celle Hadid Suresinin 25. ayetinde şöyle buyurmuştur. ''Muhakkak ki biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. İnsanların adaletle hareket etmeleri için onlarla birlikte kitabı ve adalet ölçüsünü indirdik.'' Ve yine İsra Suresi'nin 88. ayetinde Ey Muhammed de ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler birbirlerine de yardım etseler onun bir benzerini yine de getiremezler. Allah'ın insanların kalplerini Allah'ın birliğini kabul etmek üzere yarattığı fıtrat onun varlığına ve birliğine delalet eder. <gülüyor> fıtrat insan nefsinde Tabii bir şekilde bulunan yaratanı tanıma, hakikati ve doğruyu kabul etme üzere kulun kendi öz benliğinde bulunan bir duygu bütünlüğüdür. Sonradan kesbedilemez, sonradan kazanlamaz. Kişi kendisine bir zarar geldiği zaman kendini yaratan Allah'a dönme zorunluluğu hisseder. Bu şüphelerden, fıtratı bozan şeylerden korunmuş insanın halidir. Kul benliğinde Allah'ın uluhiyetinde yani ibadet çeşitlerinin hepsinin sadece onayda olması hususunda, isim ve sıfatlarında ve yapmış olduğu fiiliyatında birliğini ve tekliğini ikrar ve kabul eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderilmiş olan kanun hükümlere itiraz etmeden boyun eğer. Allah azze ve celle Rum suresinin 30 ve 31. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey peygamber! Yüzünü dosdoğru olarak Allah'ın dinine, Allah'ın insanları ona göre yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler, farkında olmazlar. Hepiniz toptan ona yönelin, ondan yani Allah'tan korkun ve namazı dosdoğru olarak kılın ve müşriklerden olmayın. Peygamber aleyhissalatü Vesselam'da da Buhari, Müslim, i̇bn İban İbban, Tirmizi, Beyhaki ve Ahmet'in Rivayet etmiş oldukları hadiste. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Anası ve babası onu ya Yahudileştirir, ya Hristiyanlaştırır ya da meculeş, Mecusileştirir. Ee, nasıl dört ayaklı yırtıcı olmayan bir hayvan her şeyiyle sağlam, eksiksiz bir yavru doğurursa, siz o yavruda herhangi bir eksiklik, kusur hisseder misiniz? Dedikten sonra e, Allah'ın insanları üzerine yarattığı fıtrat ayetini okudu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki e, dersimizde de e, meleklere imanın e, tarifi gerçekleştirme şekli e, konusunu değineceğiz. Bugünlük burada bırakalım inşallah. Soru sormak isteyen olursa bir müddet buradayım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.